Nestağfirullah, nesta'idhu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum. Dünyanın her yerinden bizleri dinleme ilgisinde bulunan değerli kardeşlerim. Mübarek İslam tarihinin en önemli dönemi, hiç şüphesiz ki Müslümanlar için asr-ı saadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerinin kutlu terbiyesinde yetişen sahabenin tanınması, o dönemi daha iyi anlamamıza ve hayatımıza aktarmamıza katkı sağlayacaktır. Modern sözde senarist kahramanlarına kıyasla, gerçek hayatla alakasız olan örneklemeler, bizi gerçek hayatta da yaşanılması gereken bir kimliği sergilemenin önünde engelliyor. Halbuki, o dönemde yaşanmış, eski dönemde başarılabilmiş, en karanlık ve gaflet döneminin zirvede olduğu bir dönemde, icra edilebilmiş olan bir başarılı kulluk örnekliği, bugün için bizim kurtuluşumuza önemli bir numune. Müslüman olmakla, cahiliye dönemindeki olumsuzlukları bir anda bırakan sahabenin hayatlarındaki, işte bu keskin dönüşü anlayabilmek için, yaşadıkları ortamın ve, hayat hikayelerinin bilinmesi çok önemli. Sahabe hakkında söz söylemek, herhangi biri hakkında konuşmak gibi değil. Çünkü sahabe, Resulullah aleyhissalatu vesselam, hazretlerinin eğitiminden geçmiş ve, ayetlerin gelişine vesile olmuş bir nesildir. Bundan dolayı ki, müslümanlar için önemli bir konuma sahiptirler. Ancak, insan olmaları ve insanlardan sadır olan olumsuz, olumlu olumsuz davranışları ortaya koyabilme özelliklerinden dolayı onlara gereğinden fazla üstünlük vermek onların yanlış anlaşılmalarına da sebep olabilecektir. Bununla birlikte haklarında çok az bilgi dahi olsa üzerlerinde bunca asır geçmesine rağmen bugün hala sahabelerin hayatlarını araştıran çalışmalar yapılmakta olduğunu görmekte bu konuyana kadar insanlarımızın rağbeti olduğunu anlamamızı sağlıyor. Çünkü sahabeyi tanımak, o dönemde Müslümanların çektiği sıkıntıları anlamak adına ve İslam'ın bize hangi şartlar altında ulaştığını bilebilmek adına çok önemli. Allah'ın mübarek kitabı Kur'an ve O'nun peygamberinin sünnetine uygun bir hayat yaşama gayetinde ve gayretinde olan bizlerin bunu en güzel şekilde hayatlarında uygulamış kimseleri örnek alabilmek için, sahabenin hayatlarını bilmemiz gerekiyor. Bu alanda yapılmış birçok çalışmada, eshabın önde gelenlerinin hayatları araştırılarak, insanların istifadesine sunulmuş. Bununla birlikte, hayatlarını Allah'a, onun dinine ve peygamberine adamış, bu nice sıkıntılar çekmiş bazı sahabiler, insanlar tarafından pek duyulmadıkları için araştırma konusu edilmemişler. Gerek İslam'dan önce, gerekse Müslüman olduktan sonra, Evs kabilesinin liderlerinden biri olan Üseyd bin Hudayr'ın yaşantısında, bugün dahi insanların örnek alabilecekleri birçok önemli davranış var. Kendisinin İslamiyeti ile birlikte, birçok kişinin Müslüman olması, Medine'de yaşayan iki büyük kabileden biri olan, Evs kabilesinin liderlerinden olması, Ensar'ın ilk Müslümanlarından olması ve, Medine yılları boyunca, Resulullah Aleyhisselam'ın her zaman yakınında olmasının yanında, Hz. Ebubekir Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anhuma dönemlerini de yaşamış olması. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'ın kendisi hakkında söylemiş olduğu güzel sözler, bizi O'nun hayatı hakkında bir parantez açmaya yönlendirdi. Öyleyse, öncesinden sonrasına o kutlu hayatı göz önüne tekrardan almaya çalışalım ve Nacizane Ben Deniz Adnan ve istifade ettiğimiz eserlerin müellifleri ve lütfedip tenezzül buyurarak dinleyen siz değerli kardeşlerim, bu seçkin sahabenin ömründen, müstefit olmaya, istifade etmeye gayret edelim. Medine'nin İslamlaşması, İslam tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir aziz kardeşlerim. İslam dininin Mekke'de kabul görmemesi ve Müslümanlara baskı yapılması üzerine Resulullah aleyhisselam bir çıkış yolu bulmak üzere önce Taif'e gitmiş. Burada çağrısına istediği karşılığı bulamayınca üzgün bir şekilde Mekke'ye dönmek durumunda kalmıştı. Bundan dolayı Taif, gelecekte Medine olma fırsatını kaçırmıştı. Son az savaşları esnasında, Hazire çıkabilesinden altı kişilik grup, Mekke'ye yardım istemek amacıyla gelmiş ancak, istedikleri yardımı alamamışlardı. Resulullah aleyhisselam, her hac mevsiminde Mekke'ye gelenlere İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyordu. Bu amaçla, Medine'den gelen bazı kişilerle görüştü ve kendilerine İslam'ı tebliğ etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını olumlu karşılayan bu insanlar, gelecek sene aynı yerde buluşmak üzere memleketlerine döndüler. Bundan bir yıl sonra birinci akabe gerçekleşmişti. Resulullah aleyhisselam Medine'de İslam'ı tebliğ etmek için Mus'ab bin Umeyr'i göndermişti. Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın faaliyetleri neticesinde, Evs ve Hazrec'in ileri gelenleri İslam'a girdi. Bunlar arasında Evsin ileri gelenlerinden olan Üseyd bin Hudayr'da bulunmaktaydı. Üseyd bin Hudayr, gerek bu dönemde, gerek Resulullah aleyhissalatü vesselamın ardından, Hz. Ebubekir Bekir döneminde ve gerekse de vefat edeceği, 641 yılında Hz. Ömer dönemine kadar İslam'ın yayılmasına katkıda bulundu. Medine-Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısına 130 km uzaklıkta olan bir yer. Mekke'nin 450 kilometre kadar küzeyinde yer alan şehrin kurulmuş olduğu geniş düzlüğün küzeyini Uhud, güneyini ayır dağları çevirmiştir. Şehrin doğu ve batı bölgeleri ise volkanik lav akıntılarıyla çevrelenmiştir. Gerçekte Medine, eni boyu 15 kilometre uzunluğunda olan bölgenin adıydı ve Medine Ovası adıyla adlandırılırdı. Daha sonra Resulullah aleyhisselam tarafından haram bölge olarak ilan edilmişti. Medine şehri, coğrafi görünümü itibariyle vadide kurulmuş olup İslam dünyasının Mekke'den sonra ikinci kutsal şehri konumuna gelmişti. Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib'ti. Buraya ilk yerleşen kişi olduğu rivayet edilen yesrip bin Vail bin Kain'e bin Mehlabil isiminden geldiği kaydedilir. Hicretin ardından Rasulullah Aleyhisselam Medine'ye ta'be, Taybe gibi güzel anlamlar içeren isimler vermesini istemiştir. Resulullah Aleyhisselam da Medine'ye bir defa yesrip diyen on defa Medine desin diyerek yesrip ismini kazdırmaya çalışmıştır. İslam kaynaklarındaysa, Medine'ye, Tayibe, Muhabbe, Darul İman, Darul Hicre, Darul Sünne, Resulullah'a izafeten medine Rasul ve El-Medine-tul gibi isimler verilmiştir. Başa kalkmak, zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, bozmak gibi olumsuz anlamlar içeren serp kökünden türeyen, yesirip, Kur'an-ı Kerim'de sadece Ahzab suresinin 13. ayetinde Medine'nin adı olanak geçer. Medine'ye ilk yerleşmenin ne zaman başladığına dair bir bilgi olmamakla birlikte tarih sahnesine çıkışından itibaren Medine'ye yerleşen üç topluluktan bahsedilir. Bunlar Amelika, Yahudiler ve Evsle Hazreç kabileleridir. Ancak şehre bunlardan hangisinin daha önce geldiği bilinmiyor. Genellikle kabul edilen rivayete göre, Yesrib'e ilk gelenler, Amalika kaminden Amalak bin Erfahset bin Sam bin Nuh veya aynı kabileden Yesrib adlı bir kişi ve beraberindekilerdir. Yahudilerin Medine'ye gelişi, Hz. Musa dönemine kadar götürenler olduğu gibi, Suriye'nin Yunanlılar veya Filistin'in Romalılar tarafından işgal edilmesiyle bağlantılı görenler de vardır. Bir başka görüşte, Babil Kralı, Buhtun Nasır'ın Kudüs'ü işgal edip Süleyman Mabed'in yıkmasından sonra buradan çıkarılan Yahudilerin Yesrib'e gelip yerleştikleri şeklindedir. Diğer bir rivayet ise Hz. Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin Yesrib'ten geçerken içlerinden bazılarının buranın son nebinin geleceği yer olduğunu anlayarak buraya yerleşmeye uygun bulmuş oldukları ve daha sonraları burayı yurt edindikleri şeklindedir. Ana vatanları Yemen olan Evs ve Hazreç kabileleri ise Arimselinden sonra muhtemelen 5. yüzyılda Yesrib ve civarına yerleştiler. Yahudilere tabi olarak yaşamaya başlayan bu kabileler siyasal ve ekonomik baskılara hatta bazen onur kırıcı çirkin davranışlara maruz kaldılar. Ezd kabilesi Salebe bin Amr başkanlığında Yemen'den çıkıp Suriye'ye gelerek Gassam bölgesine yerleşmişti. Fakat Salebe'nin ölümünden sonra başkanlık meselesinden gücel gücelen Salebe'nin oğlu Harise, diğerlerinden kendine taraftar olan kabileyle birlikte Hayber bölgesine gelmişti. Harise'den sonra Evs ve Hazreç adıyla ikiye ayrılan bu kabile, daha sonra Yesrib'e gelmiş yani Medine'ye ve Yahudilerin baskısı altında burada yaşamaya başlamıştı. Hatta Yahudilerin başkanı Fayton, evlenen Arap kızlarının ilk geceyi kendisiyle geçirmelerini isteyecek kadar ileri gitmişti. Bunun üzerine Efse Hazreç kabileleri akrabalı olan Gassalardan, Gassanilerden yardım istemişler, Gassaniler yardım etmek üzere Yesrib üzerine yürüyüp Yahudi başkanını öldürmüşlerdi. Böylece Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilere karşı birleşti ve Medine'nin hakimiyetini ele aldılar. Medine'deki Arap üstünlüğü o denli yerleşti ki, tarihte Medine Sözleşmesi diye adlandırılan Medine'de Yahudiler, şu ya da bu Arap kabilesinin Yahudileri diye adlandırılmıştı. Ancak Yahudiler üstünlüğü kaybettikten sonra da rahat durmadılar ve iki kabileyi birbirine karşı kışkırttılar. Bunun neticesinde iki kabile arasında uzun yıllar boyunca süren savaşlar meydana geldi. Bu savaşların en büyüğü ve aynı zamanda sonuncusu hicretten altı yıl kadar önce Medine'ye yaklaşık on kilometre uzaklıktaki Boğaz mevkinde gerçekleşmiş cereyan etmişti. Boğaz savaşı Evs kabilesinden bir kişinin hazirece sığınan bir yabancıyı öldürmesi üzerine başlamıştı. Savaş esnasında, Evs kabilesinin başında Ensar'ın ileri gelenlerinden, Üseyd bin Hudayr'ın babası Hudayr el-Ketaib, Hazret kabilesinin başındaysa Amr bin Numan el bulunuyordu. Savaşın başlarında Hazret kabilesinin üstünlüğü varken, Evs lideri Hudayr'ın sebahtı ve savaşı iyi yönetmesi, durumu Evs'in lehine çevirdi. Her iki kabileden de birçok ileri gelenin hayatını kaybettiği savaş, Hazreç lideri Amr bin Numa'nın atılan bir okla öldürülmesi neticesinde, Evs'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Bu az savaşı, Evs ve Hazreç kabileleri arasında meydana gelen meşhur savaşların en sonuncusuydu. Bundan sonra İslamiyet'in gelişiyle, her iki kabile söz birliği ederek tek kelime, yani kelimeyi tevhid etrafında, İslam'a ve Müslümanlara yardım etmek üzere bir araya gelip kaynaşmışlardı. Saygıdeğer dinleyicilerim Medine şehrinde, Arabistan'ın diğer şehirlerinde olduğu gibi çöl hayatının ortaya çıkardığı bir model olan kan bağlarıyla birbirine bağlı kabile sistemi hakimdi. Kabirler şahsi özellikleriyle tanınan ve kendilerine şeyh, seyit veya reis adı verilen kişiler tarafından idare ediliyordu. Kabile reisliği, bazı durumlarda babadan oğula geçebilirdi. Ancak bu kan bağından değil, kişisel özellikler ve kabiliyete bağlıydı. Kabile liderlerinin asıl görevi kabilesini diğer kabilelere karşı temsil etmekti. Bu anlamda kabile reislerinin otorite eden daha çok sorumlulukları ön plana çıkmaktaydı. Bunun neticesi olarak kabilenin diğer fertleri, rahatlıkla şehirlerini eleştirip gerektiğinde, Onları hesaba çekebiliyorlardı. Liderlerin bu kadar az yetkiye rağmen bunca sorumluluğu kabul etmelerinin nedeni ise şan ve şeref duygusunan olan aşırı düşkünlükleriydi. Çöl hayatının getirdiği geçim zorluğu kabileleri birbirine saldırmaya sevk ettiğinden Arabistan cahiliye hayatında en önemli sosyal olay kabile savaşları olmuştu. Hicretten önce Medine'de başlıca iki Arap kabilesi ve üç Yahudi kabilesi yaşamaktaydı. Bunlar Arap Evs ve Hazreç kabileleri, Yahudi olarak Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabileleriydi. Evs ve Hazreç'in baba tarafından nesheb şecereleri ise Harise bin Salebe el-Anka bin Amr, Müzeykiya bin Amir, Ma'ussema bin Harise el Gıtrif bin İmrul Kays el Batrik bin Salebe bin Mazin diye devam edip Kahtan'da tamamlanandı. Rasulullah aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman kendisini koruyup yardımda bulundukları için Es ve Hazreç kabilelerine ensar lakabını bizzat kendisi vermişti. Bu iki kardeş Yemen'de yaşayan Es kabilesindendi bir kâhinin geleceksel nedeniyle cezalandırılacaklarını haber vermesiyle, memleketlerini terk edip buraya yerleşmişlerdi. Yisrib halkı hadari, yani yerleşik olarak hayat sürmekle birlikte, yönetimde sosyo-kültürel gelenekler, ahlaki alanlarda ise kabile gelenekleri hakimdi. Kabilelerin reisleri vardı ve kabile sisteminin esası esabiyet idi. Kan davaları yaygındı ve merkezi bir otorite mevcut değildi. Bir başka ev ifadeyle şehrin ortak bir yöneticisi yoktu. Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Her topluluk biri diğerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir köy kurmuşlardı. Ancak zaman zaman ekonomik üstünlüğü ellerinde bulunduran Yahudiler, bunu kullanarak idari işlerde Arapları kendilerine tabi kılıyorlardı. Arap ve Yahudi kabileleri arasında zaman zaman ciddi anlaşmazlıklar çıkmaktaydı. Bununla birlikte çeşitli siyasal nedenlerle birbirleriyle ittifak kurdukları da oluyordu. Arap kabileleri bazen de birbirlerine karşı Yahudi kabileleriyle işbirliğine girmekteydi. Mesela Evs kabilesi Kureyza ve Nadir oğullarıyla, Hazireç kabilesi ise ile ittifak kurmuştu. Kayle'nin iki çocuğu Evs ve Hazireç soyundan gelenlerin arasında yıllardır süren rekabet ve çekişmeye rağmen iki kabile arasında evlilikler de olmaktaydı. Ancak devamlı savaşlar, şehrin gücünü önemli ölçüde tüketmiş ve düşmanlık şehirde hayatı çekilmez hale getirmişti. Yahudiler de zaman zaman Evs ve Hazireci birbirine düşürmüşler ve aralarındaki çekişmeleri körüklemişlerdi. Bunun yanı sıra Evs ve Hazireci'den her biri diğerine karşı Yahudilerle ve çevredeki diğer Arap kabileleriyle işbirliğine girmişti. Çarpışmalar genellikle Evs kabilesi aleyhine dönüyordu. İleride İslam'ı kabul edecek olan Evs ve Hazreç, hicretten sonra Ensar adıyla İslam toplumunun şerefli bir kesimini oluşturacaklardı. İki kabile arasında yıllardır devam eden savaş ve anlaşmazlıklar, İslam sayesinde sonra erecekti. Nitekim birinci akabe görüşmesinde, İslam'ı kabul eden Medineliler, Evs ve Hazreç düşmanlığının vahim boyutlarını ve Resulullah aleyhisselamdan nasıl medet umduklarını, şu sözleriyle dile getirmişlerdi. Halkımız, iç ihtilaflar ve mücadeleler sebebiyle paramparça olmuş durumdadır. Umulur ki senin aracılığınla Allah bu durumdan bizi çıkarıp kurtaracaktır. Hepimiz bu yolda çalışacağız ve halkımızı senin bizi davet ettiğin şeye davet edeceğiz dediler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmekteydi. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de, O gönüllerinizi birleştirdi. O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz, bir ateş çukurunun tam kenarındayken, oradan sizi kurtardı buyuruluyor Ali İmran Suresi 103. ayette. Yine Enfal Suresi 62 ve 63. ayetlerde ise, o ki, yardımıyla mü'minleri destekledi ve onların kalplerinin arasını birleştirdi, uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine de onların kalplerinin arasını uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Çünkü O daima üstündür, hikmet sahiptir. Saygıdeğer dinleyicilerim, Hazreti Ayşe Rədiyyallahu anha da Medine toplumunun İslam'a kucak açışını şöyle ifade eder: Bu az günü Allah'ın Rasulü için hazırladığı bir gündür ki, bu savaşın sonunda Rasulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret etmişti. Allah Resulü buraya geldiğinde toplum gruplara bölünmüş. İleri gelenlerin bazıları yaralanmış ve bazıları ise öldürülmüştü. Bu durum üzerine Allah, bugünü Ensar'ın İslam'a girmeleri için vesile hazırlamıştı. Evet saygıdeğer dinleyicilerim, bu durum, Evs ve Hazreç kabilelerinin İslam'dan önceki durumunu özetliyordu. İslam'ın gelişiyle bu düşmanlığı nasıl da değiştiğini ve tam bir kardeşliğe dönüştüğünü, şu ayetle, Tevbe suresinin 71 birinci ayetiyle de görüyoruz. Onlar ki inandılar, hicret ettiler. Allah yolunda canları ve mallarıyla savaştılar. Ve onlar ki hicret edenleri barındırdılar ve yardım ettiler. İşte onlar birbirlerinin dostudurlar. Evs ve Hazreç arasındaki rekabet, Müslüman oldukları ilk zamanda da devam etmişti. Bu çekişme öyle boyutlara ulaşmıştı ki, iki kabileden ilk Müslüman olanlar, birbirlerinin imamları arkasından namaz bile kılmıyorlardı. Bu durum, Allah Resulü'nün onlara Hz. Musab bin Umeyr radiyallahu anh'ı göndermesine kadar devam etmişti. Ancak devam eden zamanlarda durum pek de iyiye gitmemişti. Öyle ki, Evs ve Hazreç kabilelerine mensup kişiler birbirlerinin mahallelerine giremiyorlardı. Resulullah aleyhisselam hicret yolundayken Kuba'da evsli bir topluluk olan Amr bin Afoğullarına misafir olmuştu. Allah Resulü aleyhisselam burada Esad bin Zürare'yi sorduğunda onun Boğaz Savaşı'nda evsli birini öldürdüğünü, onun için buraya gelmeye imkanı olmadığını gelemediğini cevabını almıştı. Evs ve Hazreç kabilelerinin aralarındaki düşmanlık, ortak birinin başkanlığında birleştirmelerini engellemekteydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehre gelişinden kısa zaman önce, Abdullah bin Übey bin Sölül'ü ortak başkan seçmeye karar vermişlerdi. Hatta kendisine altından bir taç sipariş bile vermişlerdi. Ancak Resulullah aleyhisselamın şehre gelişiyle bu teşebbüs yarım kalmıştı. Belki de bundan olsa gerek, Abdullah bin Übey bu durumu hiç kabullenememiş ve birçok olayda Müslümanların arkasından iş çevirmişti. Abdullah bin Übey'in bu düşmanlığı zaman zaman o kadar ileri boyutlara ulaşmıştı ki, Resûlullah Aleyhisselam'ın eşine iftira bile etmişti. İfk olayı olarak bilinen bu olay, beni müstelik gazvesinde meydana gelmişti. Ayrıca Müslümanları zelil olmakla itham etmişti ve Medine'ye dönünce, onları oradan çıkaracağını iddia etmişti. Usaid bin Hudayr, Resulullah Aleyhisselam'e gelerek durumu sormuş, Allah Resul anlatınca onu mazur görmesini, çünkü kendisinin kral olmaya hazırlandığını, tam böyle bir dönemde bunun elinden alındığını söylemişti. Yahudilerin de ortak bir başkan fikrini kabul etmeleri, şehirdeki bu savaş ve çekişmelerden onların da zarar gördüklerini gösteriyor, gösteriyordu. Belki de Medine Sözleşmesi'nde Resulullah Aleyhisselam'ı lider olarak kabul etmelerinin altında da bu gerçeklik yatmaktaydı. Çaresizdiler çünkü. Evs ve Hazirecin oluşturduğu Araplar ile Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyzan'ın oluşturduğu Yahudilerden müteşekkil iki etnik grubun yaşadığı Medine toplumunda da diğer Arap şehirlerinde olduğu gibi sosyal sınıf ayrılıkları vardı. Yesrib, Yesrib toplumunun oluş Yeshrib toplumunu oluşturan insanlar hürler, mevali ve köleler olmak üzere üç sınıftan meydana geliyordu. Medine toplumu Arap Birliği gerçekleşene kadar siyasi ve ekonomik anlamda tamamen Yahudi hakimiyetindeydi. Yesrib'in etrafında bulunan Arap kabilelerinden etkilendikleri gibi kendi adetlerini de yerleştirip yaymışlardı. Ekonomik alan anlamda başardıkları en iyi işler de faizdi. Medine eski zamanlardan beri güney-küzey ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Burada Yahudiler ticaret, ziraat, kuyumculuk, demircilik, dokumacılık, silah ve zirai alet imalatıyla meşgul oluyorlardı. Kaynuka oğullarının diğer mesleklerle birlikte kuyumculuk ve ticaretle, diğer Yahudilerin de çiftçilik ve ticaretle uğraştıkları söylenebilir. Arap kabileleri ise daha ziyade çiftçiydiler. Her aile kendi topraklarına sahipti ve herkes kendi çocukları ve gerektiğinde kölelerinin yardımıyla çiftliklerde çalışıyordu. Bunun yanında ticaretle uğraşanlar da vardı. Bunlar Suriye pazarlarına ticaret amacıyla giderlerdi. Şer, şehre ithal mallar da getiriliyordu. Çeşitli Arap kabileleri, özellikle göçebeler, satmayı veya ihtiyaç duydukları maddelerle takas etmeyi düşündükleri, deve, at, zamk, değerli taşlar gibi mallarını şehre getiriyorlardı. Yahudiler ithalatçılık, yiyecek ve tahıl maddeleri satıcılığı, Nakit alışverişi yani banker olarak da çalışıyorlardı. Yesrib öteden beri verimli vahaları ve Arabistan'ın en ağaçlı yeri olması sebebiyle tarıma elverişli bir yapıya sahipti. Bu nedenle de ziraatçı birçok topluluk buraya yerleşmişti. Medine şehri Mekke'ye göre kuzeyde olmasın hasebiyle nispeten daha serin ve sulak bir araziye sahipti. Bu özelliklerinden dolayı Şehir tarıma elverişliydi. Medine'de putperest Araplarla Yahudiler aynı coğrafyada kabirler halinde yaşıyor. Birbirlerinin inançlarına müdahale etmeden inanç ve ibadetlerini kendi içlerinde gerçekleştiriyorlardı. Bununla birlikte çarşı pazarda, ticari işlerde ve bazı merasimlerde bir araya geldikleri de oluyordu. Dini inanç açısından semavi bir dine, ve peygambere tabi olmaktan dolayı Yahudiler, kendilerini Araplardan üstün görürler. Dinlerini onların, e, onlara kabul ettirmek için de hiç gayret sarf etmezlerdi. Araplar da dini olarak Yahudilerin kendilerinden üstün olarak kabul ederlerdi. Onlarla olan ilişkilerinden dolayı risalet, ahiret, cennet ve cehennem gibi mefhumlara da inanıyorlardı. Siyasi yönden putperest Araplar, Yesrib'de hakim konumunda olmalarına rağmen, iki kardeş kabilenin, hazrec Hazreç olanların birbirleriyle olan çatışmalarından dolayı merkezi bir idareye sahip olamamışlardı. Gerek merkezi bir idarenin olmayışı, gerekse kabileler, kabileler inançlarını kendi içlerinde mahalli olarak yaşattıklarından şehir merkezinde mevcut putperest inancın tesirleri pek hissedilmiyordu. En önemli putları olan menat, şehrin dışında günlük hayattan oldukça uzaktı. Ancak özel zamanlarda ziyaret edilebiliyordu. Onun için yesrip toplumunda toplu dini ayinler ya da tapınma şekilleri şehir hayatında etnik, etkin konumda değildi. Herkesin kendi evinde özel putu ve putu için oluşturduğu köşesi vardı. Bundan dolayı şehir dışında, menatın yanında yaptıkları törenler ve Mekke'ye giderek yaptıkları hac ve umre dışında, şehirde inançlarının tezahürü olan başka toplumsal ibadet şekilleri görünmezdi. Hicret öncesi Medine şehrinde kutsal bir mekanın varlığına dair, herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Evs ve Hazrec'in burada kutsal bir mekan edinmemiş olmaları, onların da Mekke'deki Kabe'yi mabet olarak kabul ettikleri anlamına geliyor. Medine toplumundaki insanların, aynı Mekke müşriklerinde olduğu gibi, kendilerine ait putlarının olduğunu şu rivayetlerden de anlamak mümkün. Müslüman olduktan sonra Esad bin Zürare, Yumare bin Hazm ve Af bin Afra, Malik bin Neccaroğullarının putlarını, Salit bin Kays ile Ebu Sırma, Adi bin Neccaroğullarının putlarını, Salebe bin Ganeme, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Üneyse, Seleme oğullarının putlarını, Ziyad bin Lebit ve e, e, Ferwe bin Amr, Beyza oğullarının putlarını, Saad bin Muaz ile Usaid bin Hudayr, Abdüleşşeloğullarının putlarını kırdılar. Bu rivayeti, bir önceki düşünceyle değerlendirdiğimizde, yorumla değerlendirdiğimizde, Medine'lilerin kendi putları olduğu anlaşılmakla beraber, Mekke'deki gibi katı bir putperestlik anlayışına sahip olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu durum muhtemelen kitabi bir dine sahip bulunan, Yahudilerle beraber yaşamalarından ve onlardaki tanrı inancından etkilenmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Saygıdeğer dinleyicilerin Medine şehrinde Yahudiler ve putperest Araplar ana dini grubu oluşturmaktaydı. Araplar Mekke'de olduğu gibi çeşitli putlara tapmaktaydı. Yahudiler mukaddes bir kitaba sahip olmalarını okuma, yazma bil, e, okuma yazmadan bir haber putperest Araplara karşı bir üstünlük vesilesi olarak görüyorlardı. Hristiyanlara gelince bunlar Medine'de çok azdılar. Evs kabilesinden Ebu Amir adındaki birinden bahsedilebilir ki bu önce Hristiyanlık dinine girmiş ve rahipliğe kadar yükselmiştir. İlerleyen yıllarda İslam'a düşman kesilen bu kişi Medine'yi terk etmiş ve Uğuz savaşında yanında elli kadar kişiyle Mekkelilerin yanında savaşmak için gelmiştir. Daha sonra Bizans'a gidip yerleşmiş ve Tebuk seferi sırasında Medine'yi işgal ettireceğini söylemiş ancak bu amacına ulaşamamış ve Bizans ülkesinde ölmüştür. Medine'de Hristiyanlarla ilgili bu durumdan başka bir bilgiyi tam olarak bilemiyoruz. Bu adam Ebu amir Raip Abdi Sayfı aynı zamanda çok ilginçtir. Meleklerin yıkadığı sahabe diye anlattığımız e, Gassel-ül Melaike dediğimiz Hanzalan'ın babasıdır. Hanzalı bin Ebu Amir'e rahip ve Hanzalı'nın hanımı Cemile de diğer İslam düşmanı Abdullah bin Übey bin Selun'un kız kardeşidir. Bir ara inşallah detaylıca o bağlantıları da konuşuruz biz şimdi bu konuya devam edelim. Buraya kadar aktardıklarımızdan anlaşılacağı üzere Medine'de kültürel hayat Hicaz'ın geri kalanından pek de farklı değildi. Hayat tarzları birbirine çok benzediği için Medine'de de çok evliliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Okuma-yazma oranı çok düşük. İslam geldiğinde Medine'de okuma-yazma bilenlerin sayısı on civarı olduğu ifade edilir. Bunlardan biri de Üseyd bin Hudayr'dı. Aralarında okuma-yazma oranının düşük olmasına rağmen okuma-yazma bilenlere değer verirlerdi. Okuma-yazma konusunda Mekke içinde benzer bir durumun olduğu rivayet ediliyor. Ancak Uhud savaşı gibi yakın bir zamanda, bin kişilik bir ordu kurabilen, bundan iki yıl sonraki Hendek Savaşı'nda üç bin kişilik bir ordu meydana getirebilen Medine toplumunun bu durumu bize o zamanki nüfus hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Bu kadar nüfus içerisinde sadece on kişinin yazar olduğunu söylemek ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Buna bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen Lokman suresinin 27. ayeti eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın kelimeleri bitmezdi ayeti, Medine döneminde indiğinde ittifak edilen Bakara süresinde geçen boşla ilgili ayette ki Bakara 282, Ey iman edenler, belirli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletli yazsın denilerek kalem ve mürekkep gibi kırtasiye malzemelerinden bahsediliyor olması yazma işinin Medine toplumunda azımsanmayacak derecede bilindiği konusunda bir kanı uyandırıyor. Bütün bunlara rağmen saygı değer dinleyicilerim söyleyebiliriz ki Medine şehri İslam'dan önce Hicaz bölgesindeki diğer önemli şehirler olan Mekke ve Taif'le benzer özellikler göstermekteydi. İklimi ve tarıma elverişli alanlarıyla bu iki şehirden ayrılsa da gerek kültürel özellikleri gerek dini inanışları bakımından cahiliye Araplarının klasik bir şehri görünümünde, görünümündeydi. Bunun yanında şehirde önemli bir grubu oluşturan ehli kitap topluluğun bulunmasından ya da Mekke'deki gibi içi ve çevresi putlarla dolu tarihi Hz. İbrahim'e uzanan kutsal bir bina olan Kabe gibi yerin olmamasından mıdır bilinmez, Mekke'deki kadar sıkı bir puta tapıcılığı Medine'de görmüyoruz. Bunun da payı olsa gerektir ki Medineliler İslam'ı kolay kabul etti denilebilir. Diğer taraftan cahiliye Araplarının klasik kavmiyetçi asabiyet tabiatına da sahip olmakla beraber bunu kırmak için arayış içinde olduklarını görebilmekteyiz. Öyle ki aralarında yıllar süren bir husumet yaşanmıştı. İnsanlar bu düşmanlık yüzünden yıllarca savaşmış ve kabilelerin önemli isimlerini bu savaşlarda yitirmişlerdi. Bu durum elbette Toplumda insanları yeni arayışlara itmiş ve içlerinden bir başkan seçmeye karar vermişlerdi. Ancak buna da peygamber aleyhisselamın gelişiyle gerek kalmamıştı. Yine Medine'de o dönemde diğer Arap şehirlerinde olduğu gibi çok eşlilik yaygındı. Bunun yanında toplumda köle ve cariyeler de bulunmaya devam ediyordu. İnsanlar geçimlerini genel itibarıyla tarım ve ticaretle sağlamaktaydı. Şehir böyle bir durumdayken... Peygamber aleyhisselamın çağrısını kabul eden bazı medeniler sayesinde İslam'la ilk temas sağlanmış oldu. Bu kişilerin samimi imanları ve üstün gayretleri sayesinde Medine bir İslam şehri, daha da önemlisi ilk İslam devletinin baş şehri olma şerefine ulaşmış ve bu işte öncü olanlar Allah'ın şu müjdesine nahil olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayetiyle.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 Yahudilerle birlikte Medine şehrinin genel yapısını oluşturan iki ana Arap kabilesi olduğunu arz ettik. Aslında akraba olan bu iki kabile, başta Yahudilerin kışkırtması ve diğer bazı nedenlerle yıllarca süren çekişme halinde bulunduklarını ve İslam'la tanıştıktan sonra bu düşmanlığın kardeşliğe dönüştüğünü gördük. Şimdi sohbetin başındaki konu olan Usayd bin Hudayr'a odaklanalım. Kendisi işte bu iki kabileden Evse mensuptu. Babası Hudayr ise hayattayken kabilesinin liderliğini yapmıştı. Hüseyit ileriki yıllarda kabilesinin işte bu sebepten lider olacaktı. Onun hayatını inceleyeceğimiz bu kısa sohbetimizde sağlıklı bilgiler ve yorumlar ulaşabilmek için başta mensubu olduğu kabile ve sürekli rekabet halinde oldukları diğer kabilelerle e, ilgi durumdan kısaca bahsetmemiz gerekiyordu. Kısaca, Üseyd bin Hudeyr'i tanıyabilmek için evsi, evsi anlayabilmek için hazireci bilmek gerekiyordu. Sosyal bir varlık olan insanı, çevresinden ayrı değerlendirmek mümkün değil. Bu nedenle, müşlüman olduktan sonra büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar göstermiş olan Üseyd radıyallahu Anı daha iyi tanıyıp anlatabilmek için, onu İslam'la müşerif olmaya götüren süreci ve çevreyi bilmek bizim için önemliydi. Üseyd bin Hudeyr radıyallahu An aziz dostlar... Rasulullah Aleyhisselam'ın gözetiminde yetişen pek çok sahabeden bir tanesi. Gerek Allah Resulünün zamanında, gerekse daha sonraki zamanlarda her biri ayrı değere sahip olan eshabdan bazıları farklı özellikleriyle daha çok ön plana çıkmıştı. Hazreti Hamza Radyallahu An cesaretiyle, Hazreti Ebubekir Bekir Radyallahu An dürüstlüğü ve cömertliğiyle, Hazreti Ömer Radyallahu An adaleti ve sert mizacıyla. Hz. Osman radıyallahu an iffetiyle ve yumuşak ahlakıyla, Hz. Halit bin Velid savaşçılığıyla ve itaatiyle, Hz. Ali kerramallahu veçe kahramanlığıyla ve peygambere bağlılığıyla, Amr bin As siyasi zekasıyla İslam tarihinde hep atlarından bahsettirmişlerdir kendilerini. Bunlardan başka bazı sahabeler, Hazreti Peygamber zamanında yaptıkları bir takım işlerle ön plana çıkarak adlarından sıkça bahsettirmişlerdir. Mesela Selman-ı Farisi dendiği zaman hemen aklımıza Ahzap Savaşı yani Medine'nin etrafına Hendek kazılması fikrini veren kişi Hendek Savaşı dönemi aklımıza gelir. Bilal-i Habeşi dendiğinde Mekke döneminde İslam'ı kabul edip Maabde çölünde, canı pahasına dininden vazgeçmeyen, Resulullah Aleyhisselam'ın müezzin olarak ilk defa ezan okuyan kişi, Sümeyye dendiğinde ise İslam uğruna ilk şehit edilen mübarek hanım sahabi olduğunu görürüz. Bunlardan başka Amar bin Yasir, Mus'ab bin Umeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zeyd bin Harise gibi sahabeler de, sıradan dini bilgiye sahip olan kişilerin aklına gelen ilk isimlerdir. İslam tarihinde isimlerinden bahsettiğimiz sahabilerden başka, herkesin adını sayabileceği pek çok kişi daha vardır. Oysa bütün bunlardan başka, ismi pek duyulmamış, yüzeysel bilgiye sahip kişiler tarafından adları akla gelmeyen, ancak İslam'ın gelişmesinde önemli rolleri olan adeta İslam tarihinin önemli isimler arasında gösterebileceğimiz sahabeler de vardır ki, işte bunlardan biridir Üseyd bin Hudayr. İslam tarihi alanında yapılan ilk döneme ait biyografi tarzı çalışmalarda karşılaşılan en önemli problem İslam öncesi döneme ait bilgilerin sınırlı olması meselesi. Okur yazar oranının çok düşük olduğu ve sözlü geleneğin hakim olduğu bir döneme ait bilgilerin günümüze kadar ulaşamamış olması gayet doğaldır. Nitekim Resulullah aleyhisselam hakkında bile en az bilgiye sahip olduğumuz dönem vahiy öncesi dönemdir. Tam adı Üseyd bin Hudayir bin Semmak bin Atik bin İmraz Gais bin Zeyd bin Abdil Eşhel olan Üseyd'in künyesi ise Eba Yahya veya Eba el Hudayr'dir. Bunlardan başka künyelerinden de bahsedilir. Kahramanlığı ve savaşçılığıyla tanınan ve ünlü boğa Savaşları'nın Evs kabilesinin lideri olan Hudayr'ın oğludur. Babasına Hudayrul Ketaib yani askeri birliklerin Hudayrı denilirmiş. Üseydin babası Hudayr, cahiliye çağında okuma yazmayı bilen, iyi bir atıcı ve aynı zamanda yüzmeyi de bilen biriydi. Bu özelliklere sahip kişiler cahiliye döneminde El-Kamil diye adlandırılırlardı. Onun kahramanlığını anlatmak için zamanın şairlerinden Hufaf bin Nübde-es şöyle diyordu. Eğer ölümler heybetli birinden kaçacak olsalardı, kızıp hiddetlendiği gün Hudayr'dan korkarlardı. Ölümü gece onu gizleyinceye kadar kovalardı. Ondan kurtulmak için ölüm hep kendine rahat bir yer arardı. Müsaid bin Hudayr'ın Yahya adında bir çocuğu oldu. Bu çocuktan dolayı künyesi Ebu Yahya'ydı. Çocuğun annesi ise ismi belirtilmeden Kinde kabilesinden olduğu rivayet edilir. Aynı rivayette, Hüseyin bin Hudayr'ın soyunun devam etmediği belirtilmektedir. Buradan da çocuğunun küçük yaşta vefat ettiği sonucunu anlamak mümkün. Hüseyin'in babası Hudayr, Evs kabilesinin lideriydi. Kabile esasına dayalı Arap geleneğinde liderlik babadan oğula geçen bir anlayışı sahip olmamakla beraber, herhalde toplum nezdinde liderin oğlu olmanın bir karizması vardı. İslam tarihi kaynaklarından anlaşıldığı üzere Hudayr'ın vefatından sonra Evsin lideri Sad bir Muaz olmuştu. Ancak Hz. Saad'ın tek lider olmadığını şu rivayetten anlıyoruz. Hüseyin bin Hudayr babasının Boğaz Savaşı'nda ölmesinden sonra cahiliyede ve İslamiyet'te kavminin lideri oldu. Dönemin akıl önderlerinden ve görüşüne başvurulanlardandı. Araplar arasında okuma yazmanın çok az olduğu cahiliye döneminde Arapça yazıyordu. Yüzücülükte ve atıcılıkta hatta çok iyiydi. Cahiliye döneminde bu özelliklerde olan kişiler el Kamil diye isimlendirilirdi. Müslüman oluşunu ve diğer zamanlardaki faaliyetlerini anlatan rivayetlerde de görüleceği üzere Üsayd bin Hudayr, Sa'd bin Muaz'la beraber kavminin lideri olarak ifade ediliyor. Zaten Arap geleneğinde kabile lideri bir kral gibi olmayıp, Diğer mensuplar da liderin yanında söz sahibiydi ancak bütün bunları rağmen kabilenin asıl lideri Sa'd bin Muaz'ı diyebiliriz. Hazreti Sa'd Hendek Savaşı'ndan sonra aldığı yaradan dolayı vefat edince Hüseyd bin Hudayr kavminin lideri oldu. Hüseyd bin Hudayr Allah Resulü aleyhisselam zamanında da toplum içinde önemli bir yere sahip olmuştu. Kendisi Evsin oğulları koluna mensuptu. Abdüleşhal oğulları hakkında da Resulullah aleyhisselamın hadisleri bulunmaktaydı. Bu hadislerinde Resulullah aleyhisselam Buhari'nin Menakıb-ül Ensar bölümünde geçtiği üzere Ensar yurtlarının hayırlısı Neccar oğullarıdır. Sonra Abdüleşhal oğulları, sonra El-Haris bin Hazreç oğulları, sonra Said oğullarıdır. Ve Ensar yurtlarının hepsinde hayır vardır diyerek Üseyd'in kabilesini isim zikrederek hayırlı almıştır. Bu durum kabilesinin liderlerinden olan Üseyd bin Hudayr'a, Medine toplumu içinde başka bir değer katmakta. Üseyd bin Hudayr, bizzat Peygamber aleyhisselamın dilinden övülme şerefine ulaşan kişilerden bir olmakla, hem kendi, hem kabilesi, hem de Medine genelinde yüksek bir dereceye ulaşmıştır. Hakim el-Müstedrek adlı eserinde, Müslim'in şartlarına göre sahih olduğunu belirttiği Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste, Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle dediğini nakleder. Üseyd, ne güzel bir adamdır. Yine Ayşe annemizin hakkında, Üseyd hakkındaki şöyle söz anlatılır. Üseyd bin Hudayr, insanların en faziletlerindendir. İbn-i Sakir de eserinde Hazreti Ayşe annemizin şöyle dediğini anlatır. Ensar içinde üç kişi vardır ki, kimse faziletçe onlara denk gelemez. Üçü de Abdüleşel oğullarındandır. Bunlar Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Abbad bin Bişir'dir. Bütün bu rivayetler aziz dostlar, Üseyd'in gerek Allah Resulü ve onun ailesi içerisindeki değerini göstermesi gerekse de Medine toplumundaki değerini göstermesi açısından önemli. Resulü aleyhisselam boykot yılları zamanından sonra Mekke'de kalamayacağını anlayınca bu yıllarda özellikle dışarıdan gelen yabancı konuklarla daha çok ilgilenerek onları İslam'a anlatmaya çalışıyordu. Boykot yıllarının sonlarında Resulü aleyhisselamın vefakar eşi Hatice Radıyallahu anha anneciğimiz ile kendisini daima koruyan amcası Ebu Talip de vefat etmişti. Eş olarak Hz. Hatice radiyallahu anh, annemiz Allah Resulü aleyhisselama ilk inanan kişi olmakla kalmamış, kendisine daima maddi ve manevi olarak destek olmuştu. Ebu Talip ise Abdülmuttalip'ten emanet aldığı yeğenini bütün Mekke'nin düşmanlığını karşısına almak pahasına kurmuştu. İkisinin de vefat etmesi nedeniyle artık Mekke'de Resulullah aleyhisselamı koruyacak kimse kalmamıştı. Bunun farkında olan Resulullah Aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi yanına alarak Taif'e gidip sığınma ve destek talep ettiyse de Taifliler onu kabul etmedikleri gibi çoluk çocuğa ve körelere ayak takımına taşlatmışlardı. Öyle ki Utbe ve Şeybe Rebiyalara ait olan üzüm bahçesine girip kendini zor atıncaya kadar kurtulamadı onlardan. Resulullah Aleyhisselam isabet eden taşların da verdiği acıyla ağacın gölgesine çekilerek Şöyle dua etmişti ki Medine Mekke ziyaretlerinde ben üzene basa basa anlatırım. İbnül Esir'de de geçtiği üzere. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi, insanların gözündeki değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Allah'ım ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen zayıf ve düşkünlerin Rabbisin. ''Benim de Rabbimsin. Beni kime bırakacaksın? Bana surat yapacak bir uzak kimseye mi? Yoksa işimi eline teslim ettiğin bir düşmana mı? Eğer sen bana karşı gazap etmemişsen hiçbir şeye aldırış etmiyorum. Fakat senin afiyetin, vereceğin sağlık ve esenlik bundan daha geniştir.'' ''Ben üzerime gazabını indirmenden ya da bana kızıp cezalandırmandan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahireti düzene koyan yüzünün nuruna sığınırım.'' diye dua buyuruyordu. Resulullah Aleyhisselam değerli dostlar, Mekke'den çıkabilmek amacıyla bir eman anlaşması gerçekleşme çabasındaydı ve bu işi insanlara anlatırken kullandığı ana tema şuydu. Beni himayenize alın ve benim sözlerimi takip edin. Bir de bakarsınız ki komşu İran ve Bizans imparatorluklarının sahipleri ve efendileri sizler olursunuz. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye gelen herkesi Allah'ın yoluna davet etmekten geri durmadı. Bunun için var gücüyle mücadele ediyordu. Küçücük Mekke sokaklarında gizli gizli İslam'ı anlatırken de hac mevsiminde çadır çadır gezerken de Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamber eserinde de geçtiği gibi Allah Resulü Bizans yani Konstantin'in yani İstanbul'un fethini ve İran'ın Kisra'nın saraylarının fethini bir nevi müjdeliyordu. Taberi İbn-i İshak ve Asım bin Ömer bin Katade'ye dayanarak naklettiği rivayette Resulullah Aleyhisselam ile görüşen ilk Medineli'nin Süveyd bin Samit olduğunu ifade etmekte. Süveyd Kabiliyetli oluşu, yiğitliği, şiir ve edebiyatı sevmesi ve soylu bir aileye mensup olması nedeniyle el kamil ile kabile tanınıyordu. Resûlullah Aleyhisselam, Süveyd ile görüştü ve kendisini hak dine davet etti. Süveyd dedi ki, ''Belki de senin yanındaki şey benim yanındaki gibidir.'' Resûlullah Aleyhisselam, ''Sizde ne var?'' diye sordu. Süveyd, mecelle Lokman'' dedi. Rasulullah Aleyhisselam, ''Ondan, Lokman'ın sözlerini okumasını istedi. Süveyt okuyunca Resulullah Aleyhisselam şüphesiz bu iyi bir kelamdır. Allah onu bana indirmiştir. Kur'an bir hidayet ve nurdur dedi ve bundan sonra Resulullah Aleyhisselam Süveyt'e Kur'an'dan bazı parçalar okudu ve kendisini İslam'a davet etti. Süveyt bu davetten kaçınmadı ve bunun Kur'an'ın gerçekten iyi bir kelam muhteşem bir söz olduğunu söyledi. Bundan sonra Suvet Medine'ye döndü ama kısa bir süre sonra Hazreç tarafından öldürüldü. Bu Boğaz Savaşı'ndan önceki bir olay hatta bazı tarihi notlarda e, Boğaz Harbi'nin son savaşının bu Suvet bin Samit radiyallahu anh hazretlerinin şehit edilmesi sebebiyle olduğunu anlatırlar. Başka bir rivayete göre Boğaz Savaşı'ndan önce Evs ile Hazreç arasında husumet ve çatışma başlayacakken Evs'in bir kolu olan Beni Abdüleşel bir Abdüleşel'den bir heyet Hazreç'e karşı küreşle ittifak yapmak amacıyla Mekke'ye gelmiş. Resulullah Aleyhisselam bu heyetin geldiğini duyunca onların yanına gitmiş ve kendilerine uğruna geldikleri şeyden daha iyi bir şeyi kabul edip kabul etmek isteyip istemediklerini sormuş. Onlar bunun ne olduğunu sormuşlar. Resulullah da şöyle buyurmuş. Ben Allah tarafından kullarına gönderilen elçiyim. Ben insanları Allah'tan başkasına kulluk etmemek, ona ortak koşmamaya davet etmek için geldim. Bana ayrıca bir kitap nazil olmuştur. Dedikten sonra onlara İslam'ın ana ilkelerini anlattı ve kendilerine Kur'an okudu. Heyette yer alan İyas bin Muaz adındaki bir genç bunları duyduktan sonra ''Vallahi arkadaşlar bu uğruna geldiniz şeyden mutlaka daha iyidir.'' dedi. Fakat kabile, kafile başkanı Ebu'l-Hayser bu yüzüne toprak atıp Resulullah'a ''Bizi böyle şeyler için bağışla. Biz buraya başka bir iş için geldik.'' diyerek Mekke'ye geliş amaçlarının farklı olduğunu belirtti. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam Oradan ayrıldı. Bu kafile Medine'ye döndü ve kısa bir, sonra, so kısa bir süre sonra Boğaz Savaşı meydana geldi. Bu savaşta öldürülen İyas bin Muaz'ın yanındakiler onun öldürülürken Müslüman olduğunu söylediler. Medinililerle İslam'ın ilk temaslarının bu şekilde olduğu ile alakalı rivayetlerden daha başka rivayetlerde görülebilir. Buna karşın Resulullah Aleyhisselam'ın yılmadan davetine devam ettiğini gözlemlemek, bizim için duygu yoğunluğu oluşturan bir bir heyecan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi nefsi için değil de, güneşi sağ eleme verseler, ayı da sol elime, yine de davadan vazgeçmeyip tebliğ edeceğim, gayret edeceğim diye, mücadelesini ortaya koyuşu bizler için büyük bir ibret. Bu haftaki radyo sohbetimizi de burada noktalarken, bir sonraki programda, Üset Bin Hudayr Radiyallahu An'ın hayatını, İncelemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Samer yayınlarının Zekeriya Çelik Hoca'nın kaleminden çıkarmış olduğu Hüseyin bin Huday Risalesinden de istifade ederek bu özü sizlere arz etmeye gayret ettim. Bendenize www.adnansansoy.com web sistemden ve sosyal medyaların adnansansoy uzantılarından ulaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinden bizi dinlemekte olan kardeşlerimiz mesajlarınızı alıyor ve bundan gurur ve sevinç duyuyoruz. Takip etmeye devam edin. Son nefesimize kadar gayret edeceğiz. Anlamaya, yorumlamaya, anlatmaya ve gücümüz yettiği kadar uygulamaya selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medenisi'ne hicret edenlere.